ورحمت ve وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle'nin El Esma'ul Hüsna en güzel isimleri dersimize devam ediyoruz. Bugün itibariyle Allah Azze ve Celle'nin iki ismini alacağız. Bunlar El Gabit ve El Basit isimleri. Allah Azze ve Celle El Gabit'tir. Allah Azze ve Celle El Basit'tir.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 bu fiyatlara bir müdahale etsen, yani aşağı doğru çeksen. Dediler ki, bunun üzerine dedik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İnne Allahe huvel khaliq, el qabit, el basit, el rezzak, el musayir. Muhakkak ki Allah khaliktir, yaratandır, yaratıcıdır. El qabit, el basittir, el rezzak, rızık verendir ve el musa'irtr. El musa'ir kelimesi fiyatlandıran demek kardeşlerim. Bu inni la arju an alqa Allah ve la yatlubuni ahad bi zulmetin ولمتها اياه في دم ولا مال. Ben diyor yarın Allah azze ve celle'ye kavuştuğum zaman kıyamet gününde hiçbir zaman hiçbir kimsenin işte bana zulmettin işte o zulmün karşılığı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 Dilediği kullarının da rızkını genişletendir. El-Khafıd, El-Rafi' Allah dilediği kullarını üstün tutar. Dilediği kullarını da ne yapandır? Alçaltandır Subhanahu ve Teala. El-Mu'ti, El-Mani' Allah dilediğine verir, dilediğinden de yasaklar. Vermez. El-Mu'iz, El-Mu'zil Allah dilediğini aziz kılar, yüce kılar, şerefli kılar. El-Mu'zil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 ولا مقرب لما باعدت Sen kimi uzak kılmışsan onu yakınlaştıracak yoktur ولا مباعد لما قربت senin yaklaştırdığını da uzaklaştıracak yoktur Allahumme busut aleyna min bereketike ve rahmetike ve fadlike ve rızkike Ya Rabbi senden Ya Rabbi bereketinle rahmetinle fadlın ve rızkınla ne yap rızkımızı genişlet Bereket ver, rahmetini genişlet, fazlını lütfunu genişlet ve bize olan rızkını genişlet. Allahümme inni es'elüken al mukim el la yehavlu ve la yazul. Ya Rabbi, hiç kaybolmayan, yok olmayan sürekli kalıcı nimetini senden isterim. Allahümme inni es'elüken na'ime yevmel-kıyâme. Ya Rabbi, kıyamet günü nimetlerini isterim. Allah Resulü Aleyhisselam, hem dünyası ne yapıyor? Hem de ahireti için talep ediyor. O korku gününde, o kıyamet gününde senden emniyet isterim ya Rabbi. Allahumma inni e'udhum bike a'idhum bike min şerrime Ya Rabbi verdiğinin şer, bize verdiğinin şerrinden sana sığınırız. Ve şerrime mana'te ve bize vermediğinin şerrinden sana sığınırız. Allahumma habbe bileylel iman ya Rabbi bize imanı sevdir ve zeyyinhu fi kulubina ve bizim kalplerimizde onu süsle. Ukerrih ileyena'l küfre ve'l fusuk isyan. Her türlü küfrü, fıskı, günahı ve isyanı bize bizden kerih gör yani bizi kerih göster. Tiksindir ya Rabbi. anne min'ar rashiidin ve bizi doğru yolu bulanlardan eyle. ve tevaffana muslimeyn muslimin vahina muslimin ya rabbi bizi müslümanlar olarak öldür ve müslümanlar olarak bizi yaşat bizi dirilt ve alhıkna zillete ve fitneye düşmeden bizi salihlerin arasına kat. Allahumma qatilil kaffarellezene yukezebun rusulak. Ya rabbi peygamberlerini yalanlayan bu kafirleri öldür yok et ve sussun an sebilik onlar muhakkak ki senin yolundan alıkoyuyorlar ve celaleyhim riczeke ve azabek onlara azabını ve cezanı ver Allahum naqatil kafaratelzinin <gülüyor> utul kitabe ilahul hak yarabbiy kinelne kitap verilen bu kafirleri öldür ey hak olan ilah diye dua etmiştir Uhud günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve başta baktığımız zaman kardeşlerim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 يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِيْمَنْ uva yakıdır. Muhakkak ki Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğini de daraltır. kana كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا Muhakkak ki Allah kullarından haberdardır, hakkıyla haberdar olan ve onları görüp görendir, diyor Allah s.w. ve Ve yine Sebe suresi 36. ayet-i kerimesinde قُلْ <gül> rabbi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 Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de gelen rivayette men ahabba en yubsa Her kimdir rızkının genişlemesini istiyorsa boyun se'alehu fi ve da diyor ömrünün ömrünün uzamasını istiyorsa ne yapsın felyasil rahimahu akrabasına eğilik davranısın. Bu da nedir bir sebeptir kardeşlerim.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 e, öğrendiklerimizde amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Böyle bir imanla Allah Azze ve Celle'ye tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasında ettiği gibi o imanla Allah Azze ve Celle'ye inananlardan eylesin inşallah. Hakka hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere